Sonunda ihtiyar adamla kadını kaybettiğini anladı. Ne sokakta ne de geçtikleri yollarda onları görebilmişti. Ama Ordunov'un kafasında çılgınca olmasına rağmen bu gibi durumlarda işe yarayabilecek garip planlardan biri doğdu. Ertesi sabah saat sekizde sokak yönünden eve yaklaştı. Evin çöplüğüne benzeyen oldukça dar, çamurlu, kirli arka avludan girdi. Avluda bir şeylerle uğraşan kapıcı işini bırakıp çenesini elindeki küreğin sapına dayadı. Ordunov'u baştan ayağa süzdü ve ne istediğini sordu. Kapıcı genç 25 yaşlarında olmasına rağmen yüzü bir ihtiyarinki gibi kırışmış ufak tefek bir tatardı. Ordunov bir oda arıyorum dedi. Kapıcı sırıtarak nasıl bir oda diye sordu. Ordunov'a sanki her şeyin farkındaymış gibi baktı. Başka kiracılarla birlikte kalabileceğim bir oda diye cevap verdi Ordunov. Kapıcı gizemli bir tavırla ''Bu avluda yok.'' diye karşılık verdi. ''Peki bu evde?'' ''Bu evde de yok.'' Kapıcı tekrar küreğine sarıldı. ''Vardır belki.'' Ordunov kapıcıya on kapik verdi. Tatar Ordunov'a baktı, on kapıyı aldı, sonra tekrar küreği kavradı ve kısa bir sessizlikten sonra ''Hayır, boş oda falan yok.'' dedi. Ama genç adam artık onu dinlemiyordu. Su birikintilerinin üzerine atılmış çürük, sağlanan tahtalara basarak evin avludaki siyah, çamurlu, kirli su birikintisine batmış gibi görünen kapısına doğru ilerledi. Evin giriş katında fakir bir tabutçu oturuyordu. Tabutçunun eserlerini sergilediği atölyesini geçen Ordunov, basamaklarının yarısı kırılmış, kaygan, sarmal merdivenden üst kata çıktı. Karanlığın içinde el yordamıyla, çuval gibi bir bezle örtülmüş, kalın, biçimsiz kapıyı hissetti, kilidi buldu ve açtı. Yanılmamıştı. Karşısında daha önce gördüğü yaşlı adam duruyor, kıpırdamadan büyük bir şaşkınlıkla ona bakıyordu. ''Ne istiyorsun?'' diye kesik kesik ve neredeyse fısıldayarak sordu adam. ''Boş odanız var mı?'' Ordunov söylemek istediği her şeyi unutmuştu. İhtiyarın omzunun üzerinden meçhul kadını görmüştü. İhtiyar kapıyı Ordunov'a doğru iterek sessizce kapatmaya başladı. Birden genç kadının tatlı sesi duyuldu. Boş var. İhtiyar kapıyı bıraktı. Kalacak ufak bir köşe arıyorum. Ordunov hızla odaya girmiş, güzel kadına bakıyordu. Ama müstakbel ev sahibinin gözlerine bakınca büyük bir hayret içinde olduğu yerde mıhlanıp kaldı. Gözlerinin önünde sessiz çarpıcı bir sahne belirdi. İhtiyar sanki kendinden geçmek üzereydi ve yüzü bir ölünün yüzü gibi bembeyazdı. Gözlerini kadına dikmiş, kurşun gibi delici bakışlarla bakıyordu. Kadın sararmıştı ama sonra yüzüne yine kan geldi ve gözlerinde garip bir pırıltı belirdi. Ordunov'u başka bir odaya götürdü. Bu oda iki tahta bölmenin üçe ayırdığı büyük bir odaydı. Hol doğrudan dar... Karanlık antreye açılıyordu. Tam karşıda başka bir bölüme, besbelle ev sahiplerinin yatak odasına açılan bir kapı vardı. Antrenin sağ tarafından kiralık odaya geçiliyordu. Dar ve karanlık iki tane alçak penceresi olan bir odaydı. Sadece çok gerekli eşyalarla pek boş yer kalmayacak biçimde doldurulmuştu. Dar, gösterişsiz bir odaydı ama mümkün olduğunca temizdi. Eşya olarak sade beyaz bir masa, masaya uygun iki sandalye ve iki duvarın önünde iki kerevet bulunuyordu. Köşedeki rafın üzerinde yaldızlı bir çiçek tacı ile süslenmiş büyük antika bir ikona ve önünde yanan bir kandil duruyordu. Kiralık odada bir kısmı antreye taşan çok büyük biçimsiz bir Rus ocağı vardı. Böyle bir dairede üç kişinin yaşayamayacağı gayet açıktı. Birbirlerini karşılıklı olarak inandırmaya çalıştılar ama ilgisiz şeylerden bahsediyorlardı ve zorlukla anlaşıyorlardı. Ordunov iki adım uzaklıktan kadının kalp atışlarını duyuyordu. Kadının tüm vücudunun heyecandan ve sanki korkudan titrediğini görüyordu. Sonunda bir şekilde anlaştılar. Genç adam hemen taşınacağını söyledi ve ev sahibine baktı. İhtiyar kapının yanında duruyordu. Yüzü hala solgundu ama dudaklarında hafif hatta düşünceli bir gülümseme belirmişti. Ordunov'un bakışlarıyla karşılaşınca yeniden kaşlarını çattı. Ordunov'a kapıyı açarken aniden yüksek kesik kesik bir sesle sordu. ''Kimliğin var mı?'' ''Evet var.'' Ordunov biraz şaşırmıştı. ''Kimin nesisin sen?'' ''Vasiliv Ordunov, soylulardanım, memur değilim. Kendi işlerimle uğraşıyorum.'' İhtiyarla aynı tonda konuşuyordu. Ben de kendi işlerimle uğraşıyorum dedi ihtiyar. Benim adım da Ilya Murin. Tüccarım. Bu kadar bilgi yeterli mi? Artık gidebilirsiniz sanırım. Ordunov bir saat sonra hem kendine hem de buldukları yeni kiracının kendilerini aldattığını düşünmeye başlayan Alman'ı ve uslu kızı Tinhen'i şaşırtarak yeni evine taşındı. Olayların nasıl böyle geliştiğini Ordunov'un kendisi de anlamamıştı. Anlamak da istemiyordu. Kalbi o kadar şiddetle çarpıyordu ki her şey gözüne yeşil görünüyor ve başı dönüyordu. Pek fazla olmayan eşyasını yeni odasına düzenli bir biçimde yerleştirdi. Kullanacağı eşyaların paketini açtı, kitapları sandıktan çıkarıp masanın üzerine dizmeye başladı. Ama kısa sürede elleri tutmaz oldu. Kadının tüm benliğini sarsan, altüst eden, kalbinin engel olunamaz büyük bir heyecanla atmasına neden olan görüntüsü gözlerinin önünden gitmiyordu. Donuk, fakir yaşamı birdenbire öyle büyük bir mutlulukla dolmuştu ki, düşünceleri kararmış, ruhu, hüzün ve şaşkınlık içinde kaybolmuştu. Kimliğini aldı ve kadını görebilme umuduyla ev sahibine götürdü. Ama Mourin kapıyı araladı. Kimliği aldı ve pekala güle güle otur dedikten sonra kapıyı kapattı. Ordunov'un içini tatsız bir his kapladı. Nedense bu ihtiyarı görmek zor geliyordu. İhtiyarın bakışlarında küçümseyici, nefret dolu bir şeyler vardı. Ama bu kötü izlenim kısa zamanda dağıldı. Ordunov daha üçüncü günde, eski sakin yaşamıyla kıyaslandığında oldukça hareketli bir yaşam sürmeye başlamıştı. Ama hiçbir şeyi düşünemiyor, hatta düşünmekten korkuyordu. Yaşamındaki her şey değişmiş, üst olmuştu. Elinde olmadan tüm yaşamının tam ortadan kırıldığını hissediyordu. Aklında tek bir istek, Tek bir beklenti kalmıştı ve başka düşünceler bunun önüne geçemiyordu. Kafası karışık bir halde odasına döndü. Hafif kamburu çıkmış, insanda acıma duygusu uyandıran yaşlı bir kadın ocağın başında bir şeylerle uğraşıyordu. Hulsüz bir kadına benziyordu. Arada bir dudaklarını oynata oynata genizden gelen bir sesle bir şeyler mırıldanıyordu. Bu kadın ev sahibinin hizmetçisiydi. Ordunov kadınla konuşmaya çalıştı ama kadın huysuzluk edip tek kelime bile söylemedi. Sonunda akşam yemeği saati geldi. Yaşlı kadın lahana çorbası, börek ve et yemeğini ocaktan alıp ev sahiplerine götürdü. Ordunov'a da aynı yemeği verdi. Yemekten sonra daire ölüm sessizliğine büründü. Ordunov eline bir kitap aldı. Daha önce de birkaç kere okumuş olduğu yerlerin anlamını çıkarmaya çalışarak uzun süre sayfaları karıştırdı. Fazla dayanamayarak kitabı bıraktı Yeniden eşyalarını düzenlemeye çalıştı. Sonunda şapkasını aldı, kaputunu giydi ve sokağa çıktı. Nereye gittiğine bakmadan gelişi güzel yürürken, aklını toplamaya, elinden geldiğince dağınık düşüncelerini düzene sokmaya ve durumunu değerlendirmeye çalışıyordu. Ama harcadığı çaba sadece sıkıntısını artırıyor, çilesini derinleştiriyordu. Ardarda arda titreme ve ateş nöbetlerine yakalanıyor. Kalbi bazen o kadar hızlı çarpıyordu ki duvara yaslanmak zorunda kalıyordu. Ösem daha iyi diye düşündü. Sonra Ösem daha iyi sözleri kızarmış, titreyen dudaklarından fısıltıyla düşünmeden döküldü. Uzun süre dolaştı. Sonunda bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığını ve iliklerine kadar ıslandığını fark edince eve döndü. Evin yakınlarında kapıcıyı gördü. Ordunov, Tatar'ın bir süre için kendisini meraklı gözlerle izlediğini, bunu fark ettiğini görünce yoluna gittiğini düşündü. ''Merhaba.'' Ordunov kapıcıya yetişmişti adın ne senin kapıcı sırıtarak adım kapıcı diye karşılık verdi uzun süredir mi burada kapıcısın bayağı oldu ev sahibi tüccar mı öyle dediyse öyledir ne iş yapar hasta yaşayıp gidiyor tanrıya dua ediyor başka bir şey yaptığı yok peki karısı karısı mı onunla yaşayan kadın karısı değil mi öyle dediyse öyledir hadi güle güle beyim Tatar elini kasketine götürdü ve kulübesine girdi. Ordunov da odasının yolunu tuttu. Yaşlı kadın kendi kendine bir şeyler mırıldanarak Ordunov'a kapıyı açtı. Tekrar kilitledi ve önünde yıllarını geçirdiği ocağın başına döndü. Hava kararmıştı. Ordunov kibrit almak için odasından çıktı ve ev sahiplerinin kapısına bir kilit asılı olduğunu gördü. Dirseklerini ocağa dayayıp dik dik kendisine bakan ve belki de bu yabancının efendisinin kilidiyle neden bu kadar ilgilendiğini düşünen yaşlı kadına seslendi. Kadın hiçbir şey söylemeden bir kibrit kutusu attı. Ordunov odasına döndü. Belki de yüzüncü kere eşyalarıyla, kitaplarıyla ilgilenmeye başladı. Ama yaptığı işler yavaş yavaş kafasını karıştırmaya başlayınca kelevete ilişti. Sanki uykuya dalmış gibi hissetti. Ara ara kendine geliyor, aslında uyumadığını, ıstıraplı hastalığa benzer bir durum içinde olduğunu fark ediyordu. Kapının çalındığını, açıldığını duydu ve ev sahiplerinin akşam ayininden döndüklerini anladı. Aklına bir şey için onlarla konuşması gerektiği geldi. Ayağa kalktı. Hatta onlarla konuşmaya gittiğini sandı ama ayağı yaşlı kadının odanın ortasında bıraktığı odunlara takılınca düştü. Yere düşünce her şeyi unuttu. Uzunca bir zaman sonra gözlerini açınca giyinik olduğunu, kerevetin üzerinde yattığını ve olağanüstü güzel bir kadının sessiz annelik içgüdüsüyle dökülen yaşlardan ıslanmış gibi duran yüzünün şefkatle üzerine eğildiğini büyük bir hayret içinde fark etti başının altına bir yastık konulduğunu üstünün sıcak bir şeyle örtüldüğünü ve şefkatli bir elin sıcak alnında gezindiğini hissetti teşekkür etmek istedi bu eli tutmak gözyaşlarıyla ıslatmak ve öpmek sonsuza dek öpmek istedi birçok şey söylemek istiyordu ama ne söyleyeceğini kendisi de bilmiyordu tam o dakikada ölmek istiyordu ama elleri kuşun gibiydi ve kıpırdamıyordu sanki dile tutulmuştu birisi ona su verdi Sonunda bilincini kaybetti. Sabah sekize doğru uyandı. Güneş altın demeti gibi ışıklarını odasının yeşil küflü pencerelerinden içeriye saçıyordu. Hastanın tüm uzuvlarını hoş bir duygu kaplamıştı. Sakin ve huzurlu son derece mutluydu. Birkaç saniye önce yatağının başucunda birisi varmış gibi geldi. Bu görünmez varlığı çevresinde dikkatle arayarak uyandı, dostunu kucaklamak ve ona yaşamında ilk defa merhaba, iyi günler sevgili dostum diyebilmeyi o kadar çok istiyordu ki.